Edebiyat Güncesi Yapım ve Yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan İyi günler arkadaşlar. Bugün Seyla Barak ve ben Eczacı Ferhan Serin. Size ben Adalet Ağaoğlu, arkadaşım da Fakir Baykurt'tan birer öykü okuyacağız. Umarım keyifli geçer. Tekrar tekrar iyi günler ve iyi haftalar diliyorum. Benim öykümün adı Savun Sevdam, Sen Savun. Ama önce Adalet Ağaoğlu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Adalet Ağaoğlu 1929'da doğdu.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 Gözlerimin zifir, zifir karanlık bir odaya alıştırır gibiydim. Kocama sormuştum. Onlara aklımı fazla taktığımı söylemişti. Annem bir genişlikle. İyi demişti, evli evine, köylü köyüne. Hep sokaklarda dolanacak değillerdi ya, yuvalarına girmişlerdir. Yarı hoşnut, yarı kederliydi. Karşıdaki duvarın üstü hep boş oluyordu. Akasyalar eksik.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 Meğer bizim kumrular düğün falan yapmamışlar, yuvalarını kuramamışlar. Birçokları gibi o canım çocukları da alıp içeri tıkmışlar. Ah hiç var mıydım? Annem meleklerinden kuşkuya mı düşmüştü? Onlar için üzülüyor muydu? Düş kırıklığı içinde miydi anlayamamıştım. Kocamsa en sitemli sesiyle konuştu. ''Üzülmeyin, onlar uzaktayken bile birbirlerine yakındırlar.'' dedi. ''Ayrı yerlerde olmaları önemli değil.'' Yüzünü çevirdi. Aynı odalarda nice uzaklıklar varken. Sözünü, sistemini böyle pekiştirdi. Bizim dirilme çabalarımızın boşunalığına imzasını attı. Ama...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 Anadolu Garajı, On Binlerce Kağrı, Can Parası, İçerideki Oğul, Sınırdaki Ölü, Gece Vardiyası, Barış Çöreği, Duisburg Treni, Bizim ince Kızlar, Telli Yol, e, Roman e, Yılanların Öcü, çok meşhur, e, İrazcan'ın Dirliği, Onuncu evet. Köy, Amerikan Sargısı, Kaplumbağalar, Tırpan, köy göçüren, keklik, Kara Ahmet destanı, yayla, yüksek fırınlar, koca ren, yarım ekmek, eşekli kütüphanesi. Yazar ayrıca toplum eğitim yazılarını Efkar Tepesi ve Şamaroğlanları adlı kitaplarında toplamış. 1980 yılında ise 4 çocuk romanı yayınlamıştır. Topal Arkadaş, Yandım Ali, Sakarca ve Sarı Köpek.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 Daha neler çıkarmıştı. Neler ya. Evet. Yani belki de ülke şu noktalara da gelmezdi. O, o dar zamanda. Evet. Şimdi evet. böyle diyorsun. Onunla ilgili de sözler ama bu sefer zamanı Zamanız yetiştiremeyeceğiz. Evet. O zaman hemen öyküye, öyküye geçeyim. Tamam canım. Öykümüzün adı Kale Kale. Kale Kale e, bu öyküdeki çocuğun takma adı Ege'de ve Akdeniz'de Sincava Kale Kale derlermiş.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 ''Yığışmayın millet'' dedi kürüşkarısı. ''Şamatasız mı kaldıydınız?'' ''Kursunu görmüş, sınavdan geçmiş şoförler bilem yapıyorlar kaza.'' ''Macır Kerim yapmadı mı? Kalender İsmail yapmadı mı? Kulakçı Salim ya kendi yapmadı mı? Kesin bakalım görüş görüşmeyi. Hem de dağılın başından, çoluk kendine gelsin.'' Toplananlar birer ikişer dağılıyordu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 Şu kale kalenin şeysi macerası bitecek gibi değil <gülüyor>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 Olduğum her nefesin sebebi sen Dünyaya bir daha gelsem sevgilim Karar bulurum yine seni severim Cenneti değişmem saçının teline Ömrümün yettiği kadar seni severim Sen sevgilim, karar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yetti kadar seni severim. Postanın başına kaçsa akşam orada mı yatsaydı acaba?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 Nereye gidiyorsun salim diye sordu Sordu kendine Düşman mı karşındaki Düşmandan da beter Düşman olsa yapmaz bu kadar Sopa bul bir tane Terbiye et güzelce Terbiye amacıyla döv güzelce Korkut gözünü Korkut bir daha yapmasın Kamyonla oynamak çelik çomak oynamak değildir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 Bir yanını sakat edersin çocuğun. Sus sus bana akıl vereceğine şimdiden kendi sıpanı terbiye et. Bugün yarın kocan Azizefe de bir kamyon olur belki dedi. Çarptı çıktı koca kapıyı. Köy içine koştu. Nere? Nere gitti bu sıpa diye ürek koşuyordu. Hacı Osman'ın torunu Numan çıktı bu sefer. Ekizgir'in ağla koyunların arasına sindi dedi.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 Adamlar namaza geleceklerdi akşam. O zamana kadar bekleyecekti. Kulakçı Salim epey uğraştı. Kamyonu gene çalıştıramadı. <gülüyor> Kürüş İbrahim'le konuştu. Zararın ziyanın her kaç lira ise kabulüm arkadaş. Yeter ki gürültü etme. Gökçekaya'dan iki usta bulur gelirim. Eskisinden daha sağlam yaparlar yıkılan yerlerini.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 O bir küçük yemindi. Ada güleştirip bozacağım küçük yeminimi. Ama Molla Mehmet olacakla nasıl küstün biliyorsun? Büyük yeminimi bozamam. Çık babam. Bir yemin et daha et, bir yemin daha et dövmeyeceğini. Üçten dokuz'a şart olsun dövmeyeceğim. Çık. Bak olacağımız kadar mars olduk. Daha fazla olmayalım. Çık haydi. Karanlık basarken çıktık ale ale. Baba oğul el ele tutuşup yürüdüler köyün içinden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 Söylesin Edebiyat kulübümüz toplantılarını 15 günde bir salı günü salı akşamı saat 8'de e, şeyde odamızın Kültür ve Sanat Merkezi Galata Sahrai'da evet, yapıyor. Evet. Katılımınızı zaten. bekliyoruz. Evet, iyi de, yarın akşam buluşmak üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Edebiyat Güncesi Yapım ve Yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan